Onu kestiler. Fakat pişman oldular. Çünkü kendilerini o azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet ibret vardır. Böyleyken onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgiyicidir Lut kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etti.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 Hülasa onu yalanladılar da kendilerini o gölge gününün azabı verdi. Hakikat bu o günün büyük azabıydı. Şüphesiz bunda da mutlak bir ayet vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiktir, çok esirgeyicidir. O Kur'an muhakkak ve muhakkak, alemlerin Rabbi katından indirilmedir. Onu ruhul emin, inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphe yok ki o Kur'an daha evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet bir delil değil miydi? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de onlara karşı bunu okusaydı yine buna iman edecek değillerdi onlar. Biz küfrü o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki o pek çetin azabı görecekleri ana kadar onlar bu Kur'an'a inanmazlar. İşte bu azap onlara kendileri de farkında olmayarak ansızın gelecektir. Gelecektir de Acaba bize bir mühlet verilir mi diyeceklerdir. Onlar hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Şimdi sen bana haber ver. Biz onları senelerce yaşatıp faydalandırsak da sonra kendilerine tehdit oluna geldikleri azap gelip çatı verse o yaşayıp faydalanmış oldukları yıllar kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir memleketi Halkına öğüt vermek üzere uyarıcı peygamberler göndermiş olmaksızın helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yakışmaz hem onlar buna güç getiremezler. Şüphe yok ki onlar meleklerin sözünü işitmekten kat'i surette az edilmişlerdir. Sakın Allah'la beraber diğer bir ilah daha çağır. Sonra azaplandırılanlardan olursun. Sen ilkin en yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana tabi olanlara kanadını indir. Bunun üzerine eğer sana isyan ederlerse de ki ben sizin yapa geldiklerinizden hakikaten uzağım. Sen o mutlak galip, o çok esirgeyici Allah'a güvenip dayan.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 Zulme uğratıldıklarından sonra ölçlerini alanlar böyle değildir. O zulmedenler yakında hangi inkılapla sarsılacaklarını bileceklerdir. Neml Suresi. Değerli dinleyenler. Neml Suresi Mekke'de indirilmiştir. 93 ayettir. Sure adını surenin 18. Ayetinde geçen Neml'den alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ta -si. Bunlar Kur'an'ın, hakla batılı apaçık gösteren bir kitabın ayetleridir. Müminler için birer hidayet ve müjdedir onlar. Öyle müminler ki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 çok esirgeyeceğimdir. Elini koynuna sok da firavuna ve kavmine göstereceğin dokuz mucize içinde o kusursuz bembeyaz olarak çıkıversin. Şüphesiz ki onlar fasıklar gülübudur. Vaktaki ayetlerimiz böyle parlak ve vazık olarak onlara geldi. Bu apaçık bir büyüdür dediler. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde Zulüm ve kibirle yine bunları inkar ettiler Habibim Fesatçıların akıbeti bak nice oldu Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim vermişizdir Onlar bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler Süleyman Davud'a mirasçı oldu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 Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Sakın Süleyman ve ordusu farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Süleyman onun bu sözü üzerine gülercesine tebessüm etti de Ey Rabbim dedi bana ve ana ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve geri kalan ömrüm içinde senin razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et rahmetinle beni de salih kullarının arasına sok. Süleyman kuşları araştırıp dedi ki, Hütüdü: neden görmüyorum yoksa gayiplerden mi oldu? Onu herhalde çetin bir azaba uğratacağım yahut onu mutlaka kestireceğim ya da bana açık ve kat'i bir bürhan getirir. Derken Hütüt çok geçmeden geldi. Ben dedi,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 kendilerini yoldan alıkoymuş. Onun için onlar doğru yola giremiyorlar. Bunu göklerdeki ve yerdeki her gizliyi meydana çıkaran, kalplerinde ne Gizliyorlar dilleriyle ne açıklıyorlarsa hepsini bilen Allah'a secde etmesinler diye yapıyorlar. Allah odur ki o büyük arşın sahibi olan kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Süleyman dedi. Bakalım doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mı oldun? Şu mektubu mu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz çekil de bak neye dönecekler. Sebe Melikesi dedi ki, Ey ileri gelenler, hakikat bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. O şüphesiz Süleyman'dandır ve o hakikaten Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bana karşı baş kaldırmayın, Müslümanlar olarak bana gelin diye yazılmıştır. Melike, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Siz huzurumda bulununcaya kadar ben hiçbir işte katli bir hüküm sahibi olamadım. Dediler, biz güç kuvvet sahipleri, çetin savaş erbabıyız.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 Bunun üzerine vaktaki o gönderilen heyet Süleyman'a geldi. Süleyman dedi ki, siz bana malla yardım mı ediyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha çok hayırlıdır. Belki siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Dön onlara. Andolsun önüne geçemeyecekleri ordularla onlara gelir, onları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 Kendisinde kitaptan bir ilim olan zat ben dedi gözün sana dönmeden gözünü kırpmadan evvel onu sana getiririm. Vaktaki Süleyman onu yanında durur bir halde gördü. Bu dedi Rabbimin fazlındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ettiği içindir. Kim şükrederse kendi faydasınadır. Kim de nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim onun şükründen tamamen müstanidir hem o hakkiyle kerem sahibidir Süleyman dedi ki onun tahtını tanınmaz şekle getirin bakalım tanımaya muvaffak olacak mı olamayacak mı artık Melike gelince ona şöyle denildi senin tahtın böyle miydi Melike dedi sanki bu odur ondan evvel de bize ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Hayır, onun Allah'ı bırakıp tapmakta devam ettiği şey kendisinin İslam olmasına mani olmuştu. Hakikatte o kafirler gürugundandı. Ona denildi ki köşke gir. Melike onu görünce derin bir sus sandı iki ayağını açıp sıvadı. Süleyman, o dedi, hakikaten camdan yapılmış, düzeltilmiş ve şeffaf bir açıklıktır. Melike, ey Rabbim, hakikat ben kendime yazık etmişim. Süleyman'ın mayiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum, dedi. Ant olsun ki biz Semut kavmine de Allah'a ibadet edin diye... Kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbirleriyle çekişir, iki fırka olmuşlar. Salih dedi ki, Ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden evvel çarçabuk kötüyü istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz, dediler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 ...dediler ki... ...ona ve ehline muhakkak... ...bir gece baskını yapalım... ...hepsini öldürelim... ...sonra da velisine... ...andolsun biz o ailenin... ...helakinde hazır değildik... ...şüphesiz ki biz bu sözümüzde... ...elbette sadıklarız... ...diyelim... ...onlar böyle bir tuzak... ...kurdular... ...biz de kendilerinin haberleri olmadan... ...onların planlarını alt altüst ediverdik... ...işte bak... O tuzaklarının akıbeti nice oldu. Çünkü biz onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıpısız kalmış evlerinin enkası. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Lut'a da peygamberlik vermiştik. O zaman kavmine demişti. Siz gözünüz göre göre hala o kötülüğü yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle mutlaka erkeklere yanaşacak mısınız? Hayır, siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Buna karşı kavminin cevabı, ''Lüt hanedanını memleketinizden çıkarın, çünkü onlar temizliğe zorlayan insanlardır.'' demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onu hem geri kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karısından başka bütün hanedanını kurtardık. Onların üstüne öyle bir yağmur yağdırdık ki, ne kötüydü inzar edilenlerin yağmuru. De ki...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 Kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, sizi yeryüzünün hükümdarları kılan mı? Allah'la beraber bir ilah mı? Siz ne az düşünüyorsunuz?